Herkese merhaba, 95.0 Açık Datının. Ben buradan okuyorum programında. Ben Abdullah Edik, bugün karşılığındayım. Bugünkü konuğumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Yakup Öztürk. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Abdullah, merhaba. Yeniden merhaba. Bugün hocamızla beraber 2015 yılında Fatih Üniversitesi'nde tamamladığı doktora edilmelerine konuşacağız. Konuğumuzun doktorate başlığı... Sermet Muhtar Alıs'ın eserlerinde İstanbul, Mekan, Kimlik ve Hafıza. Bu bağlamda hem Sermet Muhtar Alıs'ın hayatıyla eserleri arasındaki bağ hem de eserlerinde hangi meselelerin, hangi başlıkların ön plana çıktığı üzerinde duracağız. Ben ilk olarak biraz Sermet Muhtar Alıs'ın aslında yeteri kadar tanınmadığını düşünerek biraz biyografisini hayatının ön plana çıkan yanlarını sorarak giriş yapmak istiyorum hocam. E, tekrar merhaba, e, teşekkür ediyorum e, bu davet için. E, Sermet Muhtar Alus'un eserlerinde İstanbul, e, benim 2015'te tamamladığım doktora tezimdi. E, bu yayın e, daha önce yapılmış Sermet Muhtar'la ilgili yayınlardan e, büyük oranda farklıydı daha önceden onun edebi kimliği ve romanları dünyası üzerinde durulmuştu bir yüksek lisans tezi hacminde İstanbul yazıları süreli yayınlardakiler üzerinde durulmuştu bizim çalışmamızda Sermet Muhtar'ın gazete ve dergilerde yayınladığı bütün yazıları İstanbul bağlamında değerlendirildi edebiyat eserleri üzerinde de durduk romanları hikayeleri üzerinde de durduk ama şöyle tabi Sermet Muhtar'ı ben çalışırken de ee, ...çok değerinin farkında olarak başlamamıştım e, açıkçası. Sermet Muhtar'ın tanındığını, e, bugün de tanındığını söylemek çok mümkün değil. Ama belki programın ilerleyen e, dakikalarında konuşuruz. E, önümüzdeki yıl, e, içinde bulunduğumuz yıl... ...Sermet Muhtar'ın dünyasını çok daha yakından tanıyabileceğimiz bir yayın faaliyetiyle... E, ...yola çıktık. E, bunun üzerinde duracağız... Sermet Muhtar bir popüler edebiyat yazarı olarak edebiyat tarihinde yer ediyor. E, romanları halk romanı diye geçer. Bu e, 1940'larda 50'lerde Türk Edebiyatı'nda e, romanları bir grup romanları tanımlamak için kullanılmış bir ifade. Ama bugün geldiğimiz yerde halk romanı, halk edebiyatçısı, e, popüler romancı kavramlarının e, tekrar tartışmaya açılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani popüler edebiyat, e, halk romancısı olmak e, diğerlerinden edebi açıdan, edebi kıymet bakımından daha geride olduklarını ve ortalamanın altında bir okura hitap ettiklerini düşündüren bir adlandırmaya gidiyor. E, Selmet Muhtar'ın romanları, bazı romanları yayınlandı. Bugün okur kolaylıkla ulaşabilir ama tamamı ortaya çıktığında... Ee, ben o dönemde de bir ortalama bir gazete okurunun Sermet Muhtar'ın kelime kadrosunu anlayabileceğini, e, Sermet Muhtar'ın ne iddia ile ortaya çıktığını kavrayabileceğini çok düşünmüyorum. Sermet Muhtar gibi diğer halk edebiyatı ya da halk romancıları diye tanımlanan isimlerinde aslında seçkin bir okura hitap ettiklerini düşünüyorum. Bu kelime kadrosundan kastım da şu değil... E, Arapça, Farsça, tamlamalar vesaire bunların ağırlığı ve anlaşılmazlığı üzerine bir dilden bahsetmiyorum. E, bir kültür dilinden bahsediyorum. Sermet Muhtar dendiğinde e, hem Batı kültürünün hem Doğu kültürünün çok yerleşik bir şekilde edebiyata malzeme kılındığını düşünenlerdenim. E, bunu ben e, bugünlerde Sermet Muhtar eserlerini notlarken e, çok açık bir şekilde görüyorum. Yani ondaki argo dil... Mesela bir örnek üzerinden gideceğim sadece. Ee, argo değil, Türkiye'de yayınlanmış argo sözlüklerinde madde başı olmayacak kadar zengin. Yani isim vermeme gerek yok belki ama çok bilinen meşhur argo sözlüklerimiz var bizim. Ben Sermet Muhtar'ın argosunu notlarken bu sözlüklerden faydalanamıyorum. Nasıl bir yol bu takip ediyorum? Sermet Muhtar'ı kendi yazılarından notlamayla işin içinden çıkabiliyorum ancak. Böylesine zengin bir tarafı var. Ee, Sermet Muhtar'ın hayatı, başta biraz ondan bahsettiniz tanınmak meselesi, ee, 1952'de öldü Sermet Muhtar, 1887'den 1952'ye kadar yaşadı. Bu e, hayatı bu, bu zaman içerisinde 1931'den sonra yaklaşık 20 yıllık bir sürede matbuatta yoğun bir şekilde görünüyor. Yani e, edebiyatın, gazetelerin, dergilerin içerisinde genç yaşta bulunmuş ama bunlar bir yazı faaliyetinden daha çok ressamlığı var. Sermet Muhtar'ın e, karikatür çizimleri var. E, resimle ilgilenmiş, profesyonel anlamda resimle ilgilenmiş, hocaları zaten ders almış birinden bahsediyoruz. E, dergiciliğe, mizah dergiciliğine e, foto şeyle resimle, çizimle girmiş birisinden bahsediyoruz düzenli bir şekilde yazması 1930'lardan sonra. Ee, o da popüler gündelik gazetelerde yazmış ve yazdıklarını orada bırakıp göçmüş birisinin e, merkez edebiyatın içerisine girmesi ancak edebiyat tarihçilerinin e, çabalarıyla mümkün hale geliyor. Yani sadece Sermet Muhtar değil. Yani Türkiye'nin Türk Edebiyatı'nın son 150 yılında Sermet Muhtar gibi başka isimler de var. Yani son 3-5 yıldır e, seninle yayından önce de konuştuk. Ee, eskiye bir dönüş var ve bunun, okurun da buna bir teveccühü var. Ee, Türkiye'de yayıncılar artık e, bir dönem hatırlamadığımız, çok tanımadığımız isimlerle bir akrabalık kurmaya başladılar. Ee, Sermet Muhtar da buradan genişleyecek, e, fazlasıyla genişleyecek. Belki konuşuruz bilmiyorum. İşte en yakın e, benzeri diyelim ya da Sermet Muhtar dendiğinde Tanıyanlar hemen Ahmet Rasim adını yanına koyarlar. Ee, ben iddia ediyorum ee, Selmet Muhtar her ne kadar tevazuyla yazılarından birinde Üstadım Ahmet Rasim dese de e, boynuzun kulağa geçtiği e, biridir benim için. Yani e, Selmet Muhtar'ın e, Türkçe'si dili kurgusu ilgilendiği dünya e, en az Ahmet Rasim kadar. Hatta yer Rahmet Rasim'in delerisine geçecek biriyle birinden bahsediyorum yani. Aslında hayat hikayeleri de, ilgileri de, İstanbul üzerine özellikle çalışmaları da belki kurgu daha çok gazete yazıları, fıkraları ve bu tür eserleriyle tanınmaları da Ahmet Rasim ile Selahmet Muhtaralıklar arasında aslında doğal bir paralellik gündeme ee, getiriyor. Doğal bir paralellik gündeme getiriyor. Ee, hatta artıları var. Ee, Sermet Muhtar Alus anne tarafından da baba tarafından da bir paşa torunu Yani e, Ahmet Muhtar Paşa'nın askeri müzeyi kurmuş Ahmet Muhtar Paşa'nın torunu Anne tarafından da Abid Paşa'nın torunu Şimdi Sermet Muhtar'da e, ilginç bir şey var Şöyle ilginç bir şey var e, Çocukluğu ikinci Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki bayram sabahlarında bayramlaşma törenlerine katılmış bir çocuk da var karşımızda Az önce söylediğim gibi argo sözlüklerinin karşılayamadığı bir argo da var. Yani Sermet Muhtar hem seçkin üst bir kültürü hem de sokak kültürünü bir araya getirebilmiş. Türkiye'de hayatında bence nadir isimlerden birisi. Yani ben uzun uzun yazılarında e, babasının ve dedelerinin e, den dolayı o Abdülhamit Sarayında bayram törenine gittiklerini, o bayram sabahı sarayda neler yaşandıklarını. Ailenin evine gelip giden batılı ya da bu, bu siyasetten, tarihten çok önemli isimlerin e, evlerine gelip gittiklerini anlattığı hatıralarını da biliyorum. Ama diğer taraftan e, tiyatro belki bunu konuşacağız. Tiyatro dolayısıyla zengin bir sokak kültürünü de e, edebiyatına yazılarına taşıdığını biliyoruz. Yani Ahmet Rasimle evet elbette ilgi dünyaları şu bu çok paralellikler gösteren birisi. Ama onu zenginleştiren e, bu iki kültürü de biliyor olması ve iki kültürü bilip bunu, bunun m, yazdıklarına malzeme kılması benim için çok önemli. Peki şunu sormak istiyorum bu noktada aslında. Az önce de bahsettik geç dönem Osmanlı'dan e, Demokrat Parti yıllarına kadar bütün bir Türkiye'nin İstanbul'un dönüşümüne tanıklık etmiş bir Sermet Muhtar. Evet. Kimlik de aslında hem TED'in e, önemli noktalarından biri... ...hem de Sermet Muhtar bağlamında konuşulacak önemli başlıklardan birisi... Hı -hı. Hı -hı. Bu da öbür türlü işte Cumhuriyet'e geçiş ve tarih tam bir işte birçok noktada kimlik karmaşasının veya başka türlü arayışların ön plana çıktığı bir konu. Hı hı. Peki biz Sermet Muhtar Ağustos'a baktığımızda bu süreç bağlamında nasıl bir kimlik arayışından veya kimlik düşüncesinden bahsedebiliriz? Ee, Sermet Muhtar da e, Türkiye'nin işte 1952'de öldü. E, Demokrat Parti'nin iktidar yıllarında başlarında diyelim. ...Demokrat Parti'yi pekala gördü. Daha öncesinde Cumhuriyet'in ilanını gördü. Yani 1923'ten işte ya da 28 harf devrimini gördü. Ankara'nın başkent olmasını gördü. Selmet Muhtar'da ilginç bir şey var. Yazdıklarının hiçbir satırında Cumhuriyet Türkiye'sine dair bir şey yok. Selmet Muhtar'da Ankara'nın adı geçmez. Selmet Muhtar'da Cumhuriyet'le ilgili... ...Cumhuriyet'i kuran kadrolarla ilgili... Bunlarla ilgili herhangi bir temas ya da imada bulunduğunu görmedim ben. Sermet Muhtar, şöyle bir yorumda bulunuyorum. Bunu başka yerlerde de konuşurken söyledim. Ankara'nın başkent olmasından sonra payitaht İstanbul'un gözden çıkarılmış olmasının ısrarla kaydını tutmuş birinden bahsediyoruz. Yani artık yeni değerler var, yeni bir başkent var. Eski başkent, payitaht bu cumhuriyeti kuranlarında e, uzun yıllar gelmedikleri, uzun yıllar herhangi bir ziyarette bulunmadıkları, bir şehrin e, çocukluğundan itibaren e, 1900 Selmet Muhtar'ın yazdıklarında İstanbul 1800'lerin sonu 1910'lara 15'lere kadar gelen bir süreçtir. Yani Abdülhamit'in son 10-15 yılı yoğun bir şekilde geçer. Zaten işte aklının erdiği, e, kayıt tutmaya başladığı, defterler tutmaya başladığı dönemdir. Ama Cumhuriyet'in ilanından sonra da herhangi bir şekilde e, o yani yeni Cumhuriyet'e dair bir satır bile yok. Siyasete dair, tek parti dönemine dair hiçbir şekilde bunlarla ilgilenmemişler. Mehmet Muhtar... E, ısrarla ve bilinçli bir şekilde e, geçip giden belki yitip giden İstanbul'un e, bugüne bugünkü okura bunu ben bir başka bir yerde yine e, bir şekilde ifade etmiştim. Sermet Muhtar 1930'lardan ölümüne kadar her gün yazı yazıyor. Hatta bazen bir e, aynı gün iki gazetede birden yazısına denk geliyorsunuz. O derece yoğun bir şekilde yazmış. Ben Sermet Muhtar'ın 1930'ların 40'ların okuyucusuna değil de Zaten o, o günün insanları Selmet Muhtar'ın anlattığı dünyaya Bizzat tanıklık etmiş insanlardı Ya bin, bin, direkler arasında Tiyatronun ne olduğunu 1930'lardaki Bir okur zaten biliyordu Selmet Muhtar bile bile Senin benim gibi 2000'li yılların Okuruna bunları bıraktı Yani bugün de düşünüyorum Yani çok yakın bir zamanın hatıralarını Gazetede tefrika etsek Bu kimin ilgisini çeker ee, Size ait çok özel hatıralar değilse Selmet Muhtar bir direktler arasında tiyatronun ne olduğunu, Gedikpaşa Tiyatrosu'nun ne olduğunu bunları anlatan birisi. Ben daha çok bugünün okuruna hitap etmek için hareket ettiğini düşünüyorum Selmet Muhtar'ın. Yani şey yok hani Selmet Muhtar'da o kırkların, otuzların, devrimlerin, Ankara'nın bunlarla ilgili herhangi bir bahis yok. Bazen de bahsetmeyerek de bahsedersiniz. Hani sözünü etmeyerek de bahsetmiş olursunuz. Ee, Sermet Muhtar'da böyle bir şey var. Sadece e, Amca Bey dergisindedir. E, çok ilginç, güzel bir köşedir o. Cemal Nadir'in Amca Bey e, dergisi. Daha sonra Sermet Muhtar sahip oluyor. Cemal Nadir'den e, ona geçer. E, dünden bugünden köşesi vardır orada. E, her şeyin, yani akla gelebilecek her şeyin, ev eşyalarından tutun taşıtlara kadar, köprülere kadar. Sermet Muhtar dünü anlatır. E, yani su testilerini. Suyu, soğukluğunu muhafaza etmek için su testilerini e, Sermet Muhtar anlatır. Cemal Nadir de daha genç ya da bugünün yazarı diyelim, o günün aktüel yazarlardan diyelim. O da buzdolabını anlatır. Sadece orada yani Sermet Muhtar'ın adının geçtiği bir sayfada e, işte yeni cumhuriyetin mimari eserlerinden birini orada görürsünüz. Bu kadar yani onun dışında yine Sermet Muhtar imzalı değildir ama bu. Belki programın bu bölümünde küçük bir ara verebiliriz hocam. Açık Radyo dinleyicileri için bugün ne çalmak istersiniz? Şarkı. Evet. Ee, şey olabilir Hüsnü Arkan'ın hatırla e, olabilir mümkünse. Hep beraber dinliyoruz. Herkese yeniden Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben buradan okuyorum programına. Yakup Öztürk ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resermet Muhtar Alus ismi üzerinde duruyoruz. Ben şuradan devam etmek istiyorum hocam. Aslında program öncesinde de bahsetmiştik. Sermet Muhtar'ın hayatında yazı yazmadığı belirli büyük aralıklar da var. Az önce de bahsettiğiniz aynı gün 2-3 yerde de yıl çıkabiliyor. Veya uzun yıllar boyunca sanki bir anda dışarıda kalmış gibi bir görünüm de var. Hem bunun nedenini sorayım hem de bunun onun edebiyatına yansımalarını sorarak devam edeyim. E, Sermet Muhtar aslında meşrutiyet döneminde e, kültür ortamlarına girmiş birisi e, yani elüfürük davul gibi mizah mecmualarında e, karikatürleriyle karşılaşıyoruz çocuklara mahsus gazetede müsteher yazdığını biliyoruz e, annesi Kevser hanım yanlış hatırlamıyorsam o da e, hanımlara mahsus gazetenin yazarlarındandır ee, ama Sermet Muhtar e, düzenli yazı faaliyetini 1930-31'e kadar akşam gazetesi özellikle onun adıyla özdeşleşmiş bir gazetedir. O vakte kadar e, bir matbuatta canlı bir şekilde göründüğünü bilmiyoruz. Yani bu şöyle yorumlarda bulunmak mümkün. Sermet Muhtar e, iyi bir eğitim almış e, Galatasaray mezunu, Mektebi Hukuk mezunu, e, iyi derecelerle mezun olmuş. Bu okul hatıralarına dair hocalarına dair uzun uzun yazıları var. E, hayatında e, mesai kavramıyla tanıştığı ilk ve tek yer ve son yer babasının askeri müzede e, idarecilik yaptığı yıllarda oradaki memuriyeti. Yani memuriyette de demeyelim buna da devlet eliyle değil. Sermet Muhtar babasının ölümünden sonra mü, askeri müzede de çalışmıyor. Orada bir Fransızca rehberi hazırladığını biliyoruz. E, askeri müze rehberi hazırladığını biliyoruz. Onun dışında e, zannediyorum ailenin varlıklı o dönem için en azından. Ee, bir varlığını tüketmiş bir mirasyedi olarak benim gözümde var, var olan birisidir. Yani bunu pekala bir kültür mirasyediliği değil, ekonomik bir mirasyedilikten bahsediyorum. Ee, yazılarında e, ben demeden, birilerini anlatarak aslında kendisinin anlattığı çok açık. Ee, biraz çapkınlık, biraz hovardalık, biraz eğlence e, adamı Selmet Muhtar. Yani o dünyayı, o coğrafyayı, o kültürü, bu da bir kültür. Ee, bunu başkalarından dinledikleriyle bu kadar ayrıntılı yazabileceğine inanmadığım için onu bir miras yedi ilan etmekte sakınca görmüyorum. Ama 1930-31'lerde eee yani beni destekleyen bir takım arşiv belgeleri de var. Yani annesinin o dönemin iktidarından yardım vesaire istediğiyle ilgili devlet kayıtları da var. Sermet Muhtar'ın para kazanmak için Yapabileceği en iyi iş e, eski İstanbul anlatmaktı e, ve oturup İstanbul'u yazdı diye bir iddian var. E, bu şu da değil tabii ki. E, Sermet Muhtar çocukluğundan beri, ilk gençliğinden beri, İstanbul'la ilgili defterler tutmuş birisi. Hani bir gün parasız kaldı ve yazı yazmaya başladı değil. Aslında bunları bir gün ya yazacaktı ya defterlerde kalacaktı ama defter tutmuş birisi. Yani yazıları böyle şu anda çok hızlı örnekler vermem mümkün değil. Bu kadar ayrıntılı bilginin belgenin olduğu şey yıllar sonra hatırlanarak ortaya çıkacak bir şey değil çünkü. Ki zaten bazı yerlerde tuttuğum defterler diye ifadede de bulunuyor. Onları zaman içerisinde gazetelerde yayınlayarak e, yol almış, yol aldığını düşünüyorum. Yani şimdi işte peyderpey bunları e, ortaya çıkarmak, bunları e, kitaplaştırmak e, niyetindeyiz. Hem romanlarını hem e, gazetelerdeki, süreli yayınlardaki, dergilerdeki yazılarını ortaya çıkarmak gibi bir e, çalışmamız var. Yayınlara geçmeden önce hocam peki genel bir profil çekecek olursak külliyatında neler var? Sermet Muhtar'dan bahsederken nelerden? Bahsederin? Sermet Muhtar'da İstanbul folkloru var. Sermet Muhtar'da e, bir şehre dair ne varsa. E, ama şunu söyleyeyim. Sermet İstanbul dendiğinde belki bu bir e, Sermet Muhtar ayırıcı bir şeydir. E, bir yazardan İstanbul bekliyorsak bir medeniyet, kültür, tarih şehri bekleriz. Yani böyle bir algımız var Bekle, bekleriz demeyeyim çok keskin konuşmayayım ama e, İstanbul'da camilerin işte medreselerin tarihi dökümün e, kaydını bekleriz. Sermet Muhtar'da bunların hiçbirisi yok. Sermet Muhtar bir arka sokak yazarı. Sermet Muhtar'da Süleymaniye Camii'nin ihtişamını görmezsiniz. Sermet Muhtar'da e, Fatih Camii'nden bahisler görmezsiniz. Bu sadece orayla ilgili... Ee, insanların o cami çevresinde oluşmuş folklorik malzemeyi yazmak dışında caminin dışı ile ilgilenir Sermet Muhtar, içi ile ilgilenmez. Bu trajedik, trajik bir şey olarak da değildir. Bunu çok bilinçli bir şekilde yapar. Ee, İstanbul Folkloru var. Bir kere baştan sona Türk tiyatro tarihi var. Yani bu benim için çok önemli. Ben ayrıca Sermet Muhtar ile ilgili tez dışında tiyatro ve Sermet Muhtar Alus diye bir makale de yaptım. Yani şunu iddia ettim orada da, Türk tiyatro tarihi, Tanzimat'tan sonraki Türk tiyatro tarihi Sermet Muhtar'ın yazdıklarına bakılmadan yazılamaz. Bu derece iddialı söylüyorum. Ee, yani Sermet Muhtar'daki tiyatro edebi eserlere dayalı, metne dayalı eserler değil. Ee, o bizzat oynanmış, icra edilmiş, mesir alanlarından tutun, direkler arasına kadar... Tiyatroyla tiyatroya bizzat gidip gelmiş ve oradaki sanatçılar, Rumlar, Ermeniler ya da Türk, Müslüman sanatçılar fark etmez. Onlarla ilgili uzun uzadıya biyografi bilgiler var. Ee, yani Sermet Muhtar ve Türk tiyatrosu ayrıca bir cilt olacak, ayrıca kitaplaşacak kadar da yoğun bir malzemeyi e, içerir. Ee, müzik var, ee, İstanbul'a gelmiş yeni teknoloji var. Yani sinema gibi, fotoğraf gibi. E, giyim kuşam var e, mesela bir örnek söyleyeyim e, ancak bir, iyi derecede bir modacının anlayabileceği e, literatürü moda ile ilgili literatürü kullanmış birisidir. Ben Servet Muhtar'ı notlarken herhalde hayatımda duymadığım kadar kumaş çeşitlerini kadın kıyafetlerini e, notladım. Yani bunu ancak bir profesyonel anlamda moda ile ilgilenmiş birisi karşılayabilir. Umarım bir gün Sermet Muhtar Alus sözlüğü de ortaya çıktığında o zengin dili de görürüz. Hocam programın sonuna geldik. Ben son olarak şu an hala şimdi siz de Sermet Muhtar'ın eserlerini yayına hazırlıyorsunuz. Bunları yayına hazırlarken nelere dikkat ettiniz? Bunları da kısaca dinleyelim. Ee, Sermet Muhtar Alus'u e, tematik olarak değil e, gazete yazılarını e, bir kitapta bitirerek mesela Akbaba yazılarını bir kitap içinde toplayarak gidiyoruz. E, öyle çalışıyorum ben. Yani tematik bir ayrıma gitmeyeceğim 10 e, bine yakın yazıdan bahsediyorum çünkü Bunları taslif etmek e, Doğru da gelmiyor bana açıkçası e, Kronolojik olarak işte Akbaba yazılarını Ayda Bir yazılarını Amca Bey yazılarını Bunları e, akşam yazıları 1931'den ölümüne kadar akşamda sürekli yazmış Diğerlerine gidip gelmiş diyeyim e, Daimi akşam gazetesinde bulunmuş birisi Akşam yazılarını cilt cilt yapacağız Tabi ki o, onda kaçışımız yok bunun dışında romanları var İlk romanı kıvırcık ile de başlayacağız Paşa ile başlayacağız Yani dergiler üzerinden tematik değil Dergide süreli yayınları her dergiyi bir ciltte bitirmeye çalışacağız Bazıları kitap hacmine ulaşmıyorsa iki dergiyi bir araya getireceğiz Ama yakın zamanda 4-5 kitap Ötüken Neşriyat'tan umarım Ötüken yayın evinden çıkacak Hazır şu anda çok teşekkürler hocam. Bugün Yakup Öztürk ile beraber Mehmet Muhtar Alun ismi ve onun eserleri üzerine konuştuk. Herkese çok teşekkürler.